Can Bey'le bugün e, Japon Edebiyatı'na yaptığı e, hem Japon Edebiyatı'na hem aslında e, bizim edebiyatımıza katkı <gülüyor> bu çevirilerle e, yaptığı çevirilerden birisiydi. E, kasiyeri konuşacağız. Sayaka Murata. Umarım doğru söylemişimdir telaffuzu. <gülüyor> e, onun bir kitabını e, konuşacağız ve umarız e, Can Bey uygun olduğunda...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 Yani ben milyon dedim de en son dört sene önceki şey, üç ya da dört sene önce olması lazım. 700 bin rakamı verilmişti. Herhalde bu geçen süre içerisinde milyona da ulaşmıştır. Çok okunan bir yazar ve kendisi bizzat tecrübe ederek yazdığı bir kitabı Kasiyer. Başka kitapları da var e, fakat e, bu e, kitabı tamamen bir öz yaşam e, öyküsünden yola çıkarak e, yazdığı bir e, kitap. O yüzden diğer kitaplarından e, farklı e, bir e, yere e, koymak lazım. Evet, bu, e, demek ki bütün dünyada olduğu gibi Japonya'da da kadın edebiyatının yükselmesi güzel bir şey tabii. Ve genç bir yazar yani Murat'a. böyle çok şey değil, yaşanmış bir yazar da değil. Peki siz şey de söyleyeyim, başka kitaplarını çevirmeyi düşünüyor musunuz? Ee, Bu tek kitabı şu anda değil mi Kasiyer Türkçe'deki? Şu anda tek kitabı. Kasiyer şu anda tek kitabı. Fakat 2021 yılı içerisinde belki bir ikinci kitabı yayınlanabilir. Ben çevirmeyi düşünmüyorum. Daha doğrusu elimdeki devam ettirmekte olduğum işler arasında, verdiğim sözler arasında benim öyle yakın bir zamanda çevirebilecek durumum yok. Neticesinde ben yazarın hakkını verebildiğimi düşünüyorum çevirisiyle ve aynı zamanda parlatabildiğimi düşünüyorum yeni bir yazar evet. ilk evet. kitabı Türkiye'de bayağı çok satış oldu değil mi kitabın benim elimdeki beşinci baskı mesela şu anda. 20 binler de olması lazım okur sayısının baskı sayısının yani bir ikinci kitabının geleceğini biliyorum ama anladım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 yani günümüz Japon toplumu hakkında da bayağı bir şey söylüyor ee, ve ben bu Japon edebiyatı e, okumak beni her zaman çok mutlu ediyor gerçekten ve her seferinde çok e, bir defa hep şu dikkatimi çekiyor bu Japon edebiyatında bu kitapta da var kasiyerde de görünmezmiş gibi e, olup tank uçucuymuş gibi olup aslında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 bir de e, mahalle baskısı e, diye alan bir e, ifadeyle söyleyecek olursak bu da bu baskı da bir e, şiddet boyutudur yani insanların yaşantısına karışmak insanların e, mahremiyetine özel yaşantılarına e, karışmak hiç kimsenin haddi değil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 ee, üstlerine başlarına dikkat eden saygılı e, insanlar olarak görüyoruz ama e, dünyanın e, her yerinde bu e, sadece e, Japonya için e, geçerli değil. Evet Japonya gerçekten çok gelişmiş bir e, ülke. E, görenler e, bilecektir e, ya da e, işte görüntülerden e, belgesellerden vesaire izleyenler e,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 Yani şey, bir çifte değerlilik var kitapta yalnızlığın. Dünya edebiyatı genelinde yalnızlığın işlenişi farklı boyutlarda, farklı ortamlarda karşımıza çıkıyor. Yani yalnızlık çok fazla işlenilen, üzerine girilen bir.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 Ve biraz ataerkil bir geleneğin özellikle 11-12. yüzyıldan başlayıp bir savaşçı sınıf geleneğinin hakim olması 7-8 yüzyıl boyunca 1945'e kadar Japonya savaş ya da savaşçı sınıf üzerinden gelen yani savaşçı sınıf adetleri 1868'de kaldırılır ama ee, yine e, Japonya savaşan bir ülke 1945'e kadar. Ee, onun getirdiği bir e, atayerkil e, durum ve kadının e, ikinci plana e, itilmesinden başlayarak e, konuşmak lazım. Orada da e, belirlenmiş e, kalıplar var. Kadın şudur, kadın budur e, şeklinde e, kalıplar. E, kadın ya e, düzenli bir işi olacak. Ya da evlenip çocuk yapacak veya da evinin kadını olacak. ikisinden birisi normal. Yani Japon toplumunun işleyişi içerisinde. Öyle olunca da bunun dışına çıkan kasiyerimiz diyeyim ben, Frukura, normal değilmiş gibi davranılıyor ama ee, şöyle bir baktığınızda esas normal olan e, frukura. yani e, anormallik e, çevresindeki insanların davranışlarını da zaten kitabın içerisinde de e, bir yerde söylüyor. E, i̇şte çamurlu ayaklarıyla insanların e, özel alanına e, basmaya cüret ederler e, şeklinde. E, hani e, ne bileyim? E, bir kadınla evlendi diye normal olmuyor ya da bir e, kadın çalışıyor diye e, normal olmuyor ya da ikisini birden e, yapıyor diye e, normal e, olmuyor. Biraz e, kendinde bir e, yaşam var Frukura'nın. E, aslında normal olan e, bence e, kitabın içerisinde Frukura e, kasiyerimiz. Diğerleri ise e, topluma e, ya da o toplum baskısına biat edenlerden e, e, oluşuyor. O yüzden de normal e, tartışması e, çok e, ilginç bir e, serimlemeyle karşımıza e, çıkıyor. O yüzden de ilginç bir e, kitap. Çevirirken de ben e, keyif aldım e, açıkçası. Gerçi yaptığım bütün çevirilerden keyif alıyorum, farklı keyifler ama bir işte Japonya görmüş bir erkek olarak bir kadının yaşantısını çevirmek ya da kadının düşüncesine senkronize olarak bir çeviri yapmak farklı bir keyifti. Ee, zaten okurların da e, e, yoğun bir teveccühü de e, oldu. Sanıyorum e, kadın okurlar daha fazla e, iyi evet. göstermişlerdir. Ee, öyle bir e, taraf var. Hem eserin hem de e, o normal anlatısının vuruculuğu e, bunda etkili e, oldu diye düşünüyorum. Evet bir de kitapta Son derece süssüz bir dil var, yani Frukura bizimle doğrudan konuşuyor, yani dolaylı bir söylem hiç yok, ee, kendi hayallerinde bile süsler yok. Yani ya, kitapta süslü hiçbir şey yok, yani Frukura'nın o yalınlığı ve o hayatın sadeliği, çünkü kafasında belirli şeyler var ve hayatı da öyle algılıyor ve bunları basitleştirmiş.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 e, bu doğrudan e, anlatıyı e, çok iyi sergiliyor e, olması ve e, zaten e, e, her birimizin yaşadığımız e, günlük yaşantı e, içerisindeki e, e, karşılaştığımız bir e, Olan durumlarla ilgili. Fakat frukura'nın yani kasiyerimizin öyle bir şeyi var, doğrudanlığı var. Hareketlerinde de o doğrudanlık var. Şimdi orada bir çocukluk anısını anlatıyor. İlginizi çekmiştir. İşte iki erkek çocuk kavga ediyor.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 o e, durumda olsam en e, kesin ve en hızlı çözüm neyse çözüm. onu tercih ederim. Çözüm odaklı hep Furu Kura. <gülüyor> çözüm evet. odaklı ve doğrudan. Ee, Hüseyin, Bey, Hüseyin Can Erkin'e çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'e çok teşekkürler. Bizim e, programımız e, maalesef çok kısa. E, konuğumuz olduğunuz için e, ve bize bu özel kitabı anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız e, Japon Edebiyatı'nın başka metinlerinde Eee burada size ağırlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Eee hoşça, hoşça kalın. görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. <Gülüyor>